Merhaba sevgili dinleyiciler, Sayın Nuriye Akman'ın Zaman Gazetesi'nde 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan Mars'a 1-2 başlıklı yazısını sunuyoruz. Mars'a 1-2 Dünya bitti bitiyor, gitti gidiyor. Haydi kardeşler kendimize başka dünyalar arayalım. Bu çılgın olduğu kadar da hüzünlü fikri ilk kim dillendirdi bilmiyorum ama Hollandalı girişimci Bosz Lonstorp'un kurucu ortak olduğu Mars One adlı örgüt 2025'e kadar Mars'ta kalıcı bir insan kolonisi kurmak için var gücüyle çalışıyor. Hemen her ülke meslek ve yaş grubundan 200 bini e aşkın adayın önce beni gönderin diye başvurduğu projeye Altatürk'ün de gönüllü olduğu açıklandı. İlk grup dünyayı 2022'de terk ederek 2023'te taşı toprağı kırmızı olan bu gizemli gezegene varacak. Tabii ki öncesinde insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli malzemeler gönderilmiş olacak. Ardından ikinci grup 2024'te Mars'a ayak basacak. Bir daha da sevgili dünyamıza geri dönmeyecek. Bu insanlar Mars'ta üreyip çoğalarak yeni vatanlarını imar edip bilimsel keşiflerde bulunarak İnsanlık tarihinde yepyeni bir sayfa açacaklar. Teori bu. Pratiğe uyup uyumayacağını bugünden söyleyemeyiz. Bazılarımızın ömrü bunu görmeye yetmeyecek zaten. Kesin olan bir şey var. Mars'a gidenler kendi dünyalarını da yanlarında götürecekler. Dünya dediğimiz kavramı bizim dışımızda sanmak en büyük yanılgımız. Dünya bizim gördüğümüz, dokunduğumuz, tattığımız, işittiğimiz kokladığımız kadardır dünya fikirlerimiz anılarımız hayallerimiz ve değerlerimizden ibarettir dolayısıyla bir tane değildir İnsan sayısı kadar çoktur haliyle kiminki büyük kiminki küçüktür kendi dünyasının dışına çıkıp alemleri kucaklayabilenlerin sayısı ise pek azdır Herhalde onlardan biri Mars'a giden uzay araçlarına binmeyecek ki böyleleri kendi manevi donanımları nedeniyle zaten buna ihtiyaç duymazlar. Dolayısıyla Mars'ta kurulacak hayat oraya giden öncülerin dünyalarına göre biçimlenecek. O dünyaların modelleri de bu dünyada edinildiğine göre uzun vadede kızıl gezegenin mavi gezegenden pek farkı olmayacak. Daha asil, daha vefalı, daha akıllı, daha derin bir hayat kuramayacaklar. Yine ego merkezli bakacaklar hayata. Kendi çıkarlarını, kendi zaferlerini önceleyecekler. Buldukları her kaynağı kirletip tüketecekler. Yine kardeş kardeşi vuracak. Akıllarına fazla güvendikleri için yine huzur bulamayacaklar. Mars Gönüllülerine Uğurlar Olsun ben şahsen oturduğum yerde koşmak, ağzım kapalıyken konuşmak, kulaklarım tıkalıyken duymak, gözlerim kapalıyken görmek, dokunmadan teşhis etmek isterim. Bedenimin görünmeyen parmaklıklarından ara sıra süzülüp önce içimin içine ve sonra o içinde içine ulaşabilmek. Böylesine yüksek bir teknoloji çalışarak çabalayarak değil, ancak lütva masar olursan elde edilebiliyor. Elimdeki tek araçsa Arzu. Arzumun ateşine odun atarken gazeteleri okumaya, televizyonları seyretmeye, insanlarla sohbete devam ediyorum. Bu eski moda teknolojimle bir bakıyorum Mars deyince aklıma tavlada yenilmek geliyor. Bilirsiniz bu oyunun temel bir kaidesi vardır. Önce düşün sonra oyna yoksa Mars olursun. Bu o kadar önemli bir kural ki farklı kombinasyonlarla yeniden ifade etmek isterim. Önce oynayıp sonra düşünürsen Mars olursun. Önce düşünüp sonra oynamazsan Mars olursun. Bu altın kural sadece tavla oynarken rakibimize karşı bizi uyanık tutmuyor. Hayatın taşlı tozlu yollarında yolumuzu aydınlatacak bir el feneri gibi geliyor bana. Güvenilen dağlara kar yağmış. Dostlar ihanet etmiş. Önce düşün, sonra oyna. Emniyet işgalci polislerden temizleniyormuş. Önce düşün, sonra oyna. Orduya kumpas kurulmuş. Askerlerin yeniden yargılanmasının öne açılıyormuş. Önce düşün, sonra oyna. Muhalifler susturuluyor. İşlerine, pardon, inlerine baskın yapılıyormuş. Önce düşün, sonra oyna. Yürütme yargıya müdahale edemez diyen HSYK dağıtılacakmış. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu adıyla ikiye bölünüp üyelerini meclis seçsin noktasına gelinmiş. Önce düşün, sonra oyna. Danıştay hükümete taş koymuş. İptal edilen Adli Kolluk yönetmeliğindeki hükümleri CMK'ya taşınıyormuş. Önce düşün, sonra oyna. Avrupa Birliği'nden vazgeçilmiş, rota Şangay'a çevrilmiş. Önce düşün, sonra oyna. Herkesten kayıtsız şartsız bağlılık yemini bekleniyormuş. Önce düşün, sonra oyna. Ülke hainler ve maşalar diyarı olmuş. Önce düşün, sonra oyna. Üniversite sınavı kalkmasa da vatandaşlar çocuklarını dershaneye göndermesinmiş. Önce düşün, sonra oyna. Listeyi fazla uzatmaya gerek yok. Mars olmak istemeyenlere bir teklifim var. Beğenmedikleri insanların elebaşılarını Mars'a gönderip huzura ersinler. Ama yine de düşünmeden karar vermesinler. Nuriye Akman